Muhterem efendim, ticaret gibi hususlarda helaller ve haramlar karşısında gerekli hassasiyeti koruyamadığımız endişesini taşıyoruz. Helaller ve haramlar hususundaki dikkatsizlik, kalp ve hizmet hayatımız adına bize neler kaybettirir, izah eder misiniz? Bunların hepsinin farklı farklı yerleri var. Yani yiyeyim, kuşam, <gülüyor> nereye konacaksa oraya konması lazım. İbadet ve taatımız... Bizim Allah'la münasebetlerimiz Bu münasebetlerin Lazımı gibi tanıyıp bildiğimiz Davranışlar Araya başka Bir şeyin girmesine meydan Vermeme, buhi hayatımız Kalbi hayatımız itibariyle Husuf ve küsuf yaşamama Bunlar Birbirinden farklı şeyler Dolayısıyla değerleri de Allah indinde bunların birbirinden Farklı Başınıza koyduğunuz bir takke ile evrad eskarınızda, ibadeti taat ettinizde, şuurunuzu Allah'a emanet etme birbirinden çok farklı şeylerdir. Birinde bütün benliğinize onu duyurma, onu hissettirme. Ağzınızı onu anarken şuurunuza da onu yaşatma. Hissinize onu duyurma. Madem onun işi duymadır, dış ihsaslarla meseleleri iç ihtisaslara ulaştırmak, ve fikri beslemedir. Siz de onu onu yaptırtacaksınız yani. Onun yaratılış gayesi odur. Bunlar önemli şeyler, hayati şeyler. Ve bunların hepsi müminin derecesini belirler Allah karşısında. Hepsi onun onunla münasebeti adına birer ünvandır adeta. Yani irade planında Allah'la münasebet içinde. Diliyor, kastediyor, duruyor ama... Fakat Latife-i Rabbaniye'si yok orada. Allah'ın huzurunda dururken Latife-i Rabbaniye ufkundan onu temaşı arzusu yok. Aklının köşesinden bile geçmiyor. Bu kurtulur belki Allah'ın inayetiyle. Allah bilir bilemeyiz ama fakat o Latife-i Rabbaniye'nin de bir yaratılış hikmeti vardır, hayesi vardır. İradesi ufkundan sadece meseleye bakma, onu işte kasten ben bunu yaptım, kaste ihtiran etti, ihtiyarımla yaptım bir şey. Bu da ne derece kasti bilemeyiz belki, o da bir insiyaktır. Bu açıdan bizim Allah'la münasebetlerimiz zaviyesinden davranışlarımıza bakınca farklı farklıdır bunlar. Küçümsemiyorum, giyim kuşam bunların arasında belki çok sonlarda kalan şeylerdir. Yeme içme de çok girilerde kalan şeylerdir. Mutlaka hepsine ihtimam gösterilmeli ama fakat işe en önemlisinden başlamalı. Bildiğiniz gibi vahiyde, vahyin tebliğinde, gelen mesajların tebliğinde esas alınan şeylerde en önemli şeylere birinci sıra, birinci derece verilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bidayetinde kul hüla ilah buyuruyor. La ilahe illallah deyin, kurtuluşu erin. Bunu değişik bir ile arz etmiştim yani. Üstad da ifade buyuruyor. Muhammedun Resulullah'ı La ilahe illallah'tan koparmak mümkün değildir. Eğer öyle bir yaratan varsa, öyle bir teşrifatçı gönderen varsa, öyle bir çekirdeği ağaç haline getiren varsa, öyle bir meşherde insanlara bir münadi varsa, hem buraya hem ötede cennete çağıran birisi varsa, Mutlaka onun onunla beraber olması lazım. O onsuz olmaz. O biri esastır, o da aynadır. Biz ancak onda müşahede ederiz onu. Onun bize tebliğ çerçevesinde o zatı üluyyet hakkında da ancak bir bilgiye sahip olabiliriz. Fakat bunlar birbirinden farklı şeylerdir yani. La ilahe illallah esaslar esasıdır. Übül de bir esastır ama esaslar esasıdır. Onun için belli bir dönemde o esaslar esas üzerinde duruyor. Ku'l la Ama İslamiyete girenler Muhammedur Resulullah da diyorlar veya şahadet şeklinde ifade ediyorlar. Eşhedü ve eşhedü enne Muhammeden ve resuluhu diyorlar. Cenab-ı Hak bu ahd-ı yaşamaya muvaffak olsun. Önemli şeyler bunlar. Ve yine bildiğiniz gibi bidayet hep icmali de olsa hep farzlar emrediliyor yani. Mesela namaz kılın diyor. Akimuz salat ediyor. Mesela vaatuz zikat ediyor. Hep hiçmelen anlatılıyor bunlar. Ve bunlar Şatibinin de bu mecludaki mülazasıyla Muhyiddin İbn Arabi'nin daha derinci üzerinde durmasıyla bir yönüyle fütahatı Mekke'nin semeratı oluyor. Mutlak emirler, mutlak teklifler. Kendi ıtlakları içinde bırakılması bir yönüyle kulları kamil manada kulluğa çağrıdır. Yani fette hakka tukatiye çağrıdır. Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçük, Allah ne kadar müstahniyeler ıtlak, siz ne kadar ona muhtaçsanız Allah'a öyle kulluk yapın. Ve sahabi, bu ifadedeki espriyi tam kavrayarak bu ayet nazil olduktan sonra gece gündüz uyumadan, Anları alınları nasır bağlıyor. Yatıp kalkacak halleri kalmıyor. Gözleri çukura düşüyor. Cenab-ı Hakk'a ibadet taat yapıyor. Soruyorlar niye böyle? Allah buyurdu ki: "Allah'a hakkıyla ibadet edin." Esası budur. İşte bu Mekkîce bir çağrıdır. Mesele ıtlak içinde kavramadır. Esası odur o meselenin. Medeni olana gelince o medeni olan İnsanların gücü, takatı, nazarı itibara alınarak minimum üzerinde durulmuştur onlara. Yani ne kadarını yaparsak bunun o kulluk mükellefiyetinden sıyrılmış oluruz. Günde beş vakit namazı hakkıyla eda ederseniz, her sene bir ay Ramazan-ı Şerif orucunu uktarsanız, malınızın zekatını, öşrünü, varsa haracını verirseniz, hacca giderseniz, işte haramlardan şöyle tevakka ederseniz minimum bunları yaparsanız kurtulursunuz. Bu kurtulursunuz sınırında söylenecek sözlerdir. Bunlar fütuhati medeniye bu tabirle İmam-ı Rabbani Hazretlerine ait. Evet. Şimdi bir kısım emirler öyle kendi ıtlakları içine bakınca tabii önem arz ediyor onlar. O en önemliler üzerinde duruluyor. En önemlere dikkat çekiliyor. İnsana yüksek hedefler, yüksek ufuklar gösteriliyor. Ondan sonra bildiğiniz gibi yani Esma Validemiz ve kocaman bir kız belki de işte evlenme çağında daha tesettür nazil olmaz o dönemde yani. Demek çok önemli olmakla beraber, iyisi de çok önemli olmakla beraber fakat bir süre kalıyor. Çok önemli olmakla beraber içki Bedir ile Uhud arasında yasaklanıyor. Riba çok önemli, faiz çok önemli olmakla beraber, üç fasılda o da aynen, içki gibi dört fasılda belki yasaklanıyor. En sonunda veda haçında efendimiz meseleyi kesip atıyor, katı şeyini koyuyor. Demek ki nübüvvetin neredeyse 23. senesinde yasaklanıyor. Şimdi bunları da bu ölçüde birbirinden tefrik etmek lazım, temiz etmek lazım. Ben onunla onun arasında irtibat olduğum mülazası ile hep bu türlü düşünceleri arz ederken وَمَنْ يُعَذِمْ شَائِرَ اللّٰهِ فَيِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ Şaire tazim, Allah'ın vaz ettiği esaslara, bu esaslar çerçevesinde saygı duyma, tazimde bulunma kalbin takvasındandır. Allah neye ne derece ehemmiyet veriyorsa, neye çok önem veriyorsa bu önemlidir. Kalbin Allah'la ihtibatının da emaresidir o. Yani Allah Celle Celaluhu, namaza çok önem vermişse namaz kılan bir insan günde şu kadar namaz kılan bir insan hafife alınmamalı yani. O çok önemli bir şeydir. Rabbe teveccühe Cenab-ı önem veriyorsa sürekli ellerini açıyor, kollarını kaldıran kadar kaldırıyor, yüreği çatlarcasına Allah'a yalvarıyorsa bu çok önemli bir meseledir. İş-i Andarya kabilinden, şuuruna misafir etmeden, hissine misafir etmeden, Latife-i ile buluşturmadan... Baştan savma gibi, baştan atma gibi veya işte eda içinden sıyrılma gibi mülazalarla yerine getiriyorsa onun için de o kadardır. Bence Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği şeylere fevkalade önem vermek lazım. Bir kere meseleyi temelinde yani ne nedir onu tespit etmek lazım. İkinci mesele elbette ki dediğiniz gibi, değil öyle şairden olan şeyler, farzlar, vacipler, zaruriye, taciyat gibi şeyler din adına. Daha berisindeki onların tekmiliyat diyebileceğimiz, müstahsinyat diyebileceğimiz hususların bile insanın manevi ve ruhi hayatı üzerinde tesiri çok büyüktür. Hep arz ediyorum. İmam Şahranî diyor ki, ben diyor bir namaz bir adamla namazsız biriyle oturduğum zaman 40 gün namazımın Feyzini duymuyorum diyor. Namazından bir şey anlamıyorum ben diyor. Şimdi bu teferruata ait bir mesele. Belki çoğunuz kendinizi mecbur hissederek öyle bir ortamda bulunmada mahsur görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki başka nasıl emr-i bil maruf nehyan-i yapacağız? Başka nasıl Allah'ı duyuracağız diyorsunuz? allah Alem yani burada da bir çelişki oluyor gibi. allah Alem. Öyle yüksek bir niyete makrun olarak öyle bir bulunma söz konusu değilse kendinize anlatma gibi bir niyete sığınarak bir yönüyle belki kendinizi o niyetinize emanet ederek öyle bir işin içine girmiyorsanız gerçekten füzat hislerinizi alır götürür. Namazı Angarya kabininden eda edersiniz. Sabah namazına zor kalkarsınız. Allah'a karşı mükellefiyetlerinizi yeme içme gibi nefsinizin arzularınızın, iştahlarınızın gerektirdiği şeyler gibi eda edemezsiniz. Suhra gibi yerine getirirsiniz. Hiç farkına varamazsınız bunun. Yani o ağırlığı ondan bilmek lazım. Eğer furat'a ait bir mesele bile insanın o kadar füzat hislerini alıp götürüyorsa insanın çok önemli, çok hayati şeylerde, daha büyük şeylerde ihmalleri, tekassülleri veya gafletleri veya dalaletleri insanı tamamen mahrum hale getirir. Önemlidir o. Burada şuna temas etmekte yarar görüyorum. İhsamiyet bir bütündür başta. Yani usulden suruğuna kadar, hepsi bunların birden eda edildiği zaman insana vaat ettiği şeyler dünyada da, ukbada da onlar Allah'ın izniyle, inayetiyle ortaya gelir. Fakat bazılarında bunların arızı olursa siz onu kırık, çıkık olarak, çatlak olarak ortaya koyuyorsunuz demektir. Yani öyle bir namaz işte öyle olur, sakat olur. Kabirde size refik olacak namaz, üzerinizden atıyor gibi eda etmişseniz orada şekilsiz, şemaisiz, beraber bulunmadan nefret duyacağınız, istemeyeceğiniz bir şey olarak, temessül olarak berzah hayatında hep size refakat edecektir ve hep duyacaksınız ondan. Zayi ettiniz diyor yani, bir yerde de gördüm ben diyor, sen beni zayi ettin, Allah da seni zayi etsin. Bunu duyarak eda etmek lazım. Evet, bunların yerinde eda edilmemesi bizim manevi hayatımız adına kayıplara sebebiyet verir yani. Bir bütün halinde ona eda etmek lazım, bir bütün halinde eda edilince Semer'e verir o. Yoksa mesela kuvve-i imbatiyesi sağlam, sağlam bir zemine getirdim, bir çekirdek diktim ben oraya, haydi bitsin ağacı olsun. Fakat sadece onunla olmuyor ki yani, onu gölge bir yere dikmişsen, Güneşle temasını engellemişsen, su ulaşmıyorsa ona, haşerat musallat oluyorsa, o değişik şeylerle sarsılıyorsa şayet hiç semere vermez ki. Onun semere vermesi için gerekli olan şartlar neyse onları hazırlamak lazım. bütünlü birden hazırlamak lazım. Ancak o zaman olur. Hatta ortam bile çok önemlidir yani. Müslümanların yaşamasına müsait bir ortam çok önemlidir. Çarşısı, pazarı bir insanın seccadesindeki havasına, genel durumuna, genel tavrına eğer omuz vermiyorsa şayet, o insan bir yerde düşüyor kalkıyor, öbür yerde de onun acısıyla ufla pufla oturur kalkar. Onun için kutup merhum haklı olarak şu tespitte bulunuyor. Diyor ki hakiki Müslümanca yaşamak ancak İslami bir toplum içinde mümkün olur. Yoksa insan bir yerde seccadesinde, namazgahında, mescidinde, Yuvasının içinde müstakim yaşayabilir. Fakat sokak ona yardımcı değilse, mektep onun yanında değilse, ilim dünyası onun yanında değilse o insan bir yerde kazandığını başka bir yerde kaybeder. Belki günümüzde o türlü boşlukları ancak niyeti halise ile doldurabiliriz. Yani niyetimiz halisse, ya Rabbi dünyada senin için duruyoruz, seni anlatmak için duruyoruz. Çirkefin içine, bataklığın içine senin için giriyoruz. Orada boğulma durumunda bulunan insanları kurtarmak için giriyoruz. Daima o halis niyetlerini böyle dipdiri ve durduru tutabilirlerse, Allahu Alem hükmü vermeyeyim ben, kurtulabilirler. Bu açıdan yaptığımız şeyleri böyle zedelemeden yerine getirme mevzu, Bizim Rabbimizle münasebetimizin de sağlam, sıhhatlı devam etmesi için çok önemlidir. Elbette ki namazlarımızdan giyim kuşamımıza kadar bir ruhi hayatımız, kalbi hayatımız adına bunlar birer öne arz ediyorlar. Hepsinin mutlaka önemi vardır. Bu da meselenin bir yanı, bir diğer yanı da yani onlar bizim bir Müslümanın gerçek kimliğini ifade ederler. İster bizim inanç sistemimiz, isterse ibadet taa sistemimiz, isterse ahlaki durumlarımız, isterse değişik sosyal münasebetlerimiz, bunlar bizim kimliğimizin bir yönüyle tezahürleridir. Biz bunları eda ettiğimiz zaman kim olduğumuzu ortaya koymuş oluruz. Yoksa kimliksiz yaşarız onlar olmadığı takdirde. Yani biz kendimizi bir yerde zannederiz, bir düşüncenin temsilcileri gibi zannederiz de fakat öyle değilizdir yani. Bu da önemli bir husus. Hiç farkına varmadan bizim boş bıraktığımız şeyleri de yerleri başka düşünceler, başka anlayışlar, başka kültürler, farklı şeyler doldurur orada. Hiç farkına varmadan bizi birkaç yüzlü yaşarız yani. Bir yönümüzde Hristiyan oluruz, bir yönümüzde Yahudi oluruz bir yönümüzde Budist oluruz filan hiç farkına varmadan bir de meselenen o yanı var o dün mü konuşulmuştu bugün mü yani kendimizden kaçma gibi bir yönüyle kendi değerlerimizden uzak kalma gibi kimliksiz yaşama gibi şeyler. Muhterem hocam Cenabı Hakkı başkalarını anlatırken helaller ve haramlar konusunda hassasiyeti koruyamama ne gibi kayıplar getirir İzah eder misiniz? Evet, bir insan dine emirleri ne kadar yerine getiriyor, yasaklardan ne kadar kaçınıyorsa Allah nezdinde bu kadar kıymeti vardır. Ve kıymeti ölçüsünde de müessiliyeti vardır onun. Onun için bazı tefsirciler, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقْتًا اِنْدَ اللّٰهِا يَنْ تَقُولُ مَا لَتَفْعَلُونَ Yapmadığınız şey ne diye diyorsunuz diyor. Demeyin demek değil bu. Her zaman arz ediyorum onu. Yanlış anlamamalı onu. Madem söylüyorsunuz, hakka tercüman oluyorsunuz, davranışlarınız ne diyor ona tercüman değil. Niye yatıp kalkmanızda, oturup kalkmanızda, neden düşünce dünyanızda siz onu ifade etmiyorsunuz demektir. Kebura maktan indallâhi en tegûlu mâle Allah indinde gazaba vesile olacak şeylerin en büyüklerindendir. Bir şey söyleyip de yapmamak, diyor açıktan açığa. Ben mazmunun ifade ettim yani, vayet-i harfi mani itibariyle böyle değil. Demek ki esas bir şey söylemenin yanı başında demek lazım. Belki o demeye müessiliyet kazandıran da yapmaktır. Onun iki yanı var. Bir, tesir yaratan Allah olduğu için, sizin sözlerinizi Allah tesir yaratır mı, yaratmaz mı? Bu Allah'la münasebetinize bağlı bir şeydir. Bir ikincisi dediğiniz şeyleri siz yapmıyorsunuz şayet karşı tarafta güven uyaramazsınız ki. Emniyet telkin edemezsiniz ki. iyi bir şeyse siz niye yapmıyorsunuz onu? Mesela iffetli olma, harama bakmama. Evet. Kur'an-ı Kerim onu dünyaya dönme ile alakalı. Kella inhi ila kelimetun ve qailuha. Bir laftı. O da idi verdi işte o lafı eden birisi o Öyle bir şey olur yani. Dolayısıyla bir taraftan size olan güveni sarsar götürür o. Söylediğini söyleri yaşamama. Bana göre yani beyan insanın sükutuyla, haliyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla, bakışlarıyla hatta kulak kabardışıyla, dudaklarını hareket ettirişiyle, yüzündeki işmizazlarıyla veya sevinç tekallüsleriyle, çizgileriyle ifade ettiği edeceği, Manaların muğlak ve müfem yanlarını açmaya matuf olmanın dışında sözlerin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Hatta bunlar ağlayarak, içini dökerek bile olsa kıymeti yoktur. Esas davranıştır yani. İnsanlarda tesir eden davranışlardır, haldir. Onun için veliler, tavır ve davranışlardan işte bu hale yürürler yani. Velilerde söz yoktur yani, haldir. Öbürlerine derler onlar, asabi akval veya mekal kendilerini de asabi hal derler yani hal ehledir onlar. Onlar halleriyle müessir olurlar insanlara. Yine her zaman üzerinde geveleyip durduğumuz belki mesela ne asabi kiram efendilerimiz ne de havariyun radiyallahu anhum hepsinden Allah razı olsun. Bunlar değişik milletlerle temasa geçtiler. Neşet ettikleri ilk asırda Dil bildiklerine kanide eylemiyorum bunların, katiyen. Ama tavırlarıyla, davranışlarıyla dünyayı bize getirdiler. Hz. Mesih'ten 33 sene sonra Roma'nın başında Neron var, meşhur. Roma'yı da yakan adam. O dönemde ordunun içinde bile öyle bir nüfuz etmişler ki, onlar o yarım yamalak Hristiyanlık öyle bir nüfuz etmiş ki, imparatorluk sarsılıyor o gün. Nasıl o kocaman şeyleri açtılar? bayabanı açtılar, oraya ulaştılar. Nasıl insanların gönüllerine ulaştılar? Nasıl onca insanın gönlünü Allah ile buluşturdular? İnsanın aklı almıyor bunu. Dil bilmiyorlardı. Kaç ülkeden geçtiler onlar? Anadolu'nun çingenelerinden geçtiler. Romanya'nın Romenleri ile tanıştılar. Bilmem İtalya'nın neleriyle, Rum'larıyla görüştüler ve gittiler. İşte Roma İmparatorluğu'nu tehdit ettiler bu insanlar. Ashab-ı ki daha baş döndürücü bir şeydir yani. Çok kısa zamanda bir asır geçmeden dünyanın üç kıtasında sesleri, naraları duyuluyor. Atlarının kişnemeleri duyuluyor. Ve karşılarında millet geliyor. imana giriyorlar. E düşünün bari 3. asırda yaşıyor. 3. asırda ta dedesi onun babası da değil dedesi. işte Müsned-i Yemani'nin dedesi vasıtasıyla Müslüman olmuş o dönemde ve dili de benimsemişler, dini de benimsemişler orada. Asya'yı bir İslam ülkesi haline getirmişler. Araplar oradakılar kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Değişik televizyon programlarında seyrediyorum. İlk Müslüman Araplar bu arada şunu yaptılar, Semerkant'te şunu yaptılar, Nise'de şunu yaptılar, Sicistan'da şunu yaptılar. Harizmi'de şunu yaptılar falan diyorlar yani. Öyle olmuş ki Orada başka dilde kalmamış yani, dil de benimsenmiş orada, kültür de benimsenmiş hakim olmuşlar tamamen milletlerin kaderine. Bu insanların katiyen bil, dil bildiklerine kâni değilim ben. Risalet Benai'de de dili belki bir name yazacak kadar bilen iki tane üç tane insan vardı, Zeyd i̇bn Sabit gibi ve İbn-i Kâr gibi kimseler, başka bilecek insan bilmiyorum. Onlar da bir Name-i tercüme edecek kadar, Efendimiz'e gelen nameler okuyacak kadar biliyorlardı, yakın milletten dillerini biliyorlardı. Bu açıdan o çok önemli değil esasen. Dilin bir yararlı yanı vardır. İşte o halden zuhur eden şeylerde, ihlak varsa şayet, ifham varsa onları açmada kullanırsın onu. Bu açıdan hal daima dilin önünde olmalı. Tavrular ve davranışlar dilin önünde olmalı. Hem Allah nezdinde yalancı olmayalım, hem kendi itibarımıza dokunmayalım. Aleme telkin ettiğimiz şeyler, telkin size hep bir Türk atasözünü hatırlatır salkımla beraber. Aleme bazı şeyleri telkin ederken, onun berisinde başka haltla karıştırmamak lazım. Müstakim olmak lazım, müstakim görünmek lazım. Hiç duydunuz mu size yani mi? Şöyle sözlerinizde müstakim olun falan diye. Yani doğru söyleme başka da yani. Başkalarını böyle ikna edecek, kandıracak şekilde söz düzgünlüğüne bakın siz falan diye. Öyle demiyor. Festaqim kema diyor yani. Nasıl emrolunursa tavır ve davranışlarınla öyle dosdoğru ol diyor. Olma önemlidir yani. Deme değil, görünme değil, söyleme değil, olma önemlidir. İslam yeryüzünde Olmayı etmek için gelmiştir. O bir oldurucu bir dindir yani. Oldurma onunla başlamıştır. Bağçı'dan müessir olabilmek de bir yönüyle onu yaşamaya bağlı. Yaşarsanız müessir olursunuz Allah'ın izniyle. Çünkü tesiri yaratacak Allah'tır. Hep arz ediyorum kalpleri fethet alipsiniz siz. Kalplere girmek istiyorsunuz. O çok zor bir mesele yani. Kalplerin, kilidinin anahtarı Allah'ın elindedir. Oraya nüfuz edebilme ancak Allah'ın yardımıyla, inayetiyle olur. Siz Allah'ın yanında değilseniz, mahiyete masar değilseniz hiç müesir olamazsınız. Katiyen ve katileten. Çoktur. Kutbelerin adı, gitmiş cümlesinin tadı. Arif olan böyle dedi. Evet... Sözler camilerin içinde kara bağlar gezer Sözler söz söyleyenden bizar Hutbeler hatipten bizar Bazı nasihatler vaizden bizar Cemaat ikisinden de bizar İrfan Bey geçen de anlatıyordu Bir camiye gidiyoruz Cuma günü Geliyor esnaf hutbenin yarısında Oturuyor sağımızda solumuzda Konuşuyorlar yani falan yerine kadar şey ihraç ettin filan, bu sene ihraçtan geliniz ne oldu? Bağırdım Allah aşkına, bunlar dışarıda konuşun dedim. Burada bir hutbe dinlemeye geldik ve bunu dinlemek farzdır dedim diyor. Onun hutbesi de gitti orada ama, ben de o da gitmesi pahasına diyor dedim ben de onu. Ben de burada o Mevlid Kandil gecelerinde, Regaib'te, Berat'te işte en sonda Miraç'ta Mevlid'i dinledim. İnsanların çehrelerinde haşyet görmüyorum. Nitekim siz de öyle görüyorsunuzdur. Namaz kılanların çehrelerinde haşyet yok. İnsanların yüzlerinde Allah huzurunda duruyor gibi bir haşyet yok. Ölmüş kalpler adeta. mütahrik mezarlar gibi. Kıpırdanışlar ona göre. Tam bir cenaze yatıyor, kalkıyor, eğiliyor, doğruluyor. Öyle. Ve sonra cenaze gibi Allah huzuruna geliyor. Cenaze gibi gidiyor. Yok öyle bir haşyet. Ve dolayısıyla da iyi bir görüntü olmuyor o. Kimseye bir şey ifade etmiyor. Hristiyanlar hep toplasanız, getirseniz, camilere doldursanız bir tane insan müteessir olmaz bundan. Çünkü oradakiler boşlukta dönüp duruyorlar. Bu kadar suyu zannetmek doğru değil. Reyhani kadınları taşladığı bir yerdedir ki, Duyarsa kadınlar taşlarlar seni, kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi sultana benzer, der o da halka ağzıyla. İşlerinde dini imanı bilen, Ebu Bekir Ömer gibi sultana benzeyen insanlar da olabilir. Girdiği andan itibaren namaza, namazın her saniyesinde, şuuruna, benliğine namazı duyurarak eda eden, üç beş insan da vardır mutlaka. Allah'ın kulları içinde gerçekten Allah'ın kulları eksik olmaz zannediyorum. Fakat genel manzara bende cemaatın bir boşlukta dönüp durduğu hissini uyarıyor. Çok boşlar, çok ürpertisiz yaşıyorlar, çok gafiller. Namazı bile esniyerek eda ediyorlar. Namaz hayatları döşek hayatlarına denk gidiyor. Ama döşek hayatlarında ibadeti taat yaşamaları söz konusu değil. Namazda dururken döşeyi yanlarına getiriyorlar ama... Fakat döşekte Cenab-ı Hakk'a teveccüh ufkunu yanlarına alamıyorlar. Müessiliyet yolu araştırıyorsanız bundan geçer. İyi sözler ezberlemeye kalkmayın bence. De. Önemli değil onlar. İyi laf edeyim diye o türlü şeylere temayül göstermeyin. Mümti Muhammed halde kaybetmesiyle kaybetmiştir. Hal insanı yoktur. Biraz ağır. Hakiki müminlere değil de tembelliğe alışmış bizim gibilere biraz ağır gelir. Benim netime de ağır gelir. Çünkü onu serhar sayıyorum. Serharın lugatına bakarsınız sonra.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 Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza dururken içinde boyundruk var gibi kıvranıyordu. Eynen entüm misli hazreti salat. Hazreti Üstad kıvrana kıvrana namaz kılıyor talebelerinden bazıları. Ya onun hali sirayet etmiş ve hiç olmasa şekilde onu yakalayalım. Bazıları öyle yaparlar. Yani bir Allahu Ekber derken allah Ekber diyor yani, bütün benliğine duyurarak. Hakkı yok mu vücudunuzun zerrelerini sizinle beraber Allah'ı duymaya? Hakkı yok mu şuurunuzda onu duysun? Zihniniz onunla ürpersin. Akıl ve mantığınıza o oh hükmesin. Damarlarınızda cereyan eden al yuvarlalara, ak yuvarlalara da tesir etsin. Bütün benliğinizde, bir ürpert halinde onu hissetmeniz sizin mahiyet-i hakkı değil mi? Onlar da Allah'ı duymalı değiller mi? Namazı duymalı değiller mi? Derler bize, اِنْ اَنْتُمْ مِنَ İdüm gibi kullanırlar bunu da, yani nerede siz, nerede namaz? Yiğese düşme değil, madem öyle hakkatını bulalım bunun arkadaş. Hakkatını bulalım. Allah'a yalvaralım bize. Allahumme hakka haqqan ve erzuknattiba ve arinel batile batilan ve erzukneste nab. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri kürsülerde bunu çok söylerlerdi. İçinizden çok vaazu nasihat dinleyenlerden birisi de onlar da çok dinlemişimdir. Allah'ın bize hakkı olduğu gibi kendi çerçevesiyle göster, duyur ve hissettir. Ve ona itibağı bizi muvaffak kıl. Batılı da kendi çirkin çerçevesiyle olduğu gibi göster. Ve bizi ondan iştinaba muvaffak kıl. Manasında, icmalen bir dua. Mesurattan değil, ben hatırlamıyorum. Fakat güzel bir dua. Hakk'a hak bilip, Hakk'a hakk ile ittiba, batılı batıl bilip, batıldan içsin hatta Kıtmir'in içine sokuşturduğu, onun tekerleme sayılan mal. Yiğisi yok. Ben bunca gırtlağıma kadar pislik içinde bir adamım. Hiç yiyese düştüğümü hatırlamıyorum. Çok korkuyorum da, samimi söyleyeyim, bazen yüreğim ağzıma geliyor. Samimi söyleyeyim. Uykumu kaçırıyor bazen. Ne olur alim diyorum benim. Bu gafletle baş olmaz iş, geçer fırsat demedim mi? Şu anda ölsem ne yaparlar yani? Gasset edilecek halim bile yok benim diyorum. Fakat yine meseleyi getirip اِنَّ الْرَحْمَةِ سَبَقَةَ da bir بِي حَقَّةٍۜ Onun rahmeti gazabına sebkat etmiştir. Rahmet her şeyden daha geniştir diyorum. Benim gibileri bile affeder. Fakat derlerini toparlanma esasen. Kendine gelme. Kendinde olmadan yaşamaksa bence ölmek daha iyidir. Diyebilirsiniz Allah'ım ya bizi kendimize getir veya bizi kendine al. Ben çok sükut insana tanıdım. Orada da ifade ediyorum da ben. Konuşurken hikmet konuşurlardı. Sükut ederken derin mürakaba ve bakışlarıyla insanın adeta içini delerlerdi. İhramcizade İsmail Efendi ile oturdum ben. Onca zaman içinde belki iki kelime konuştu. Ama boynunu hep böyle bir yana böyle kırmış... Orada ondan dolayı hep boyun eğri gibiydi, dizüstüydü, Allah'ın zorunda olmanın havası var, her yanından dökülüyordu. Alvar imamına benzettiydim gördüğüm zaman, bu Sivas'ta gittim. Çok kaynağa uğradım, çok çeşmenin başına gittim ama hiçbirinden kovumu bir damla su alamadım. Avare dolaştım. ''Avare gezdiğimden halim belli.'' diyor mu demiyorum adam. Her halimden belli avare oldum. Ama o sükutilerin sükutu hala üzerimde benim tesir çaydır. Laf ederken hikmet, dururken de tefekkür edilir. Kristalleşmiş tefekkür, kristalleşmiş mürakabe.